onlardaki amel etme istiyakını Rabbim bizlere de Evet Bugün kardeşlik dersine e, son bölümünü devam ediyoruz. E, aslında geçen hafta bunu istememiz gerekiyordu. Ama ben Naks'a oldu deyip burayı geçmiştim. Fakat üç kaynak kardeş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 üzerinde durmaya çalıştık. Ve kardeşliği zedeleyen her türlü e, olaylardan, hareketlerden uzak durmamızın üzerinde durdu. Bugün ise kardeşler e, mevzumuz Allah Resulü ve Vesselam'ın şu hadisi üzerine devam edecek. Geniş olarak kırmızıda da bulabilirsiniz ama son kısmını bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz.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 bu konu üzerinde e, durmaya çalışacağız. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Çünkü selam kardeşliğin bir göstergesi olarak burada bize ne yapılıyor? Sunuluyor. Yani selam varsa, selam. kardeşlik selam. de var. Evet. Bak adam verince, aleyküm selam bırakın. Baban gibi niye selam vermiyor ona? selam. Aleyküm. selam. Aleyküm. selam yok babam selam aleyküm bir erkek çekildi ya tamam. evet selam kelime fiilinden gelen bir kelime kardeşlerim ve neymiş bu kelime hakikaten belki lanet daim söylenen bu kelimenin yani lanet daim derken yanlış anlaşılmasın gayri ihtiyarı hiç düşünmeden kullandığımız bu cümlenin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 Benden sana hiçbir zarar ne atmaz Gelmez. Ben senden barışık içindeyim. Sana bu selamı veriyorsam artık bizler her türlü uyum içindeyiz diye ne yapıyoruz? Söylemiş oluyorsun yani kelime de Görüldüğü gibi bu anlamların birbirleriyle de yakın bir ilişkisi vardır. Uzak şeyde ne atmaz, Çağrıştırmaz. Ve aynı kelime Esma-i i̇sna dediğimiz en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir.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 hem de ondan kullarına gelen esenliği, güveni ifade ediyor. Ve hepimiz namazın sonunda selamdan sonra bir şey deriz. Ne deriz? Aleyküm Aleyküm Aleyküm. Selamdan sonra. Allahum Allahum Allahum mente selam ve mente selam. Tebaarekte yaza ve, ve Evet. Yani Allahum mente selamu ve mente selam.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 aramızda vermiş olduğumuz şu selam kardeşlik bağının gösterilmesine sebep olan şu selam aynı zamanda da bizim cennete gitmemize ne yapıyor? Sebep oluyor ve oranın adı da selam yurdu oluyor. Evet, Müslümanların selam vermesi. Müslümanlar birbirine selam vermekle mükelleftir. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Böylelikle kendilerinin ulaştığı selam halini Müslüman kardeşi içinde isterler. Allah kendisine razı olsun. i̇bn Ömer durur, karşıya çıkar, gördüğü herkese selam verildi. Sonra gelir oturur biraz, biraz zaman geçer, yine çıkar tek teker herkese selam verildi. Oğlu gelip dedi ki, baba sen bunu yapmasan, bak insanlar senin aklının gittiğini ve hasse aldıklarını söylüyorlar. Abi oğlum onlar cahil insanlar. Ben onlar için Allah'tan esenlik diliyorum, barış diliyorum, güven diliyorum, daha çok sevap alıyorumlar. Ben onların hayrını istiyorum diyor. Bunun için yapıyorum diyor. Yoksa aklımın gittiğinden değil. Yani akıllı insanlar, hayrının artması için çaba ve gayret şart Akıllı insanlar. Evet. Ve selamda Müslümanların, Müslüman üzerinde hakları vardır ki altı hakkında nedir? Birisidir.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 Gözünün içine bakarak geçtim. Bunlar zor. Ama selam verdiğimizde insanın birbirine yüzüne ne yapar? Uşur. Ve selamlaşmaya baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin selam şekillerini göstererek o hareketleri bizden ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Göstermeme gerek yok. Bir selam verirken hepimiz böyleyiz. Yani... Yahudiler böyle, Hristiyanlar böyle, meclisiler şöyle yaparlar. Biz dersin, aleyküm ve rahmetullahi ve Zamanın valilerinden birisi, arabada geçerken, toparını şöyle kaldırmış, eğilmiş, alimin birisi de şöyle demiş. Vali de yin birisiymiş böyle. Lan ne Yani zafer işareti yaptı ama, ne kazandı ki zafer?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 Konuşamasak bile, anlaşamasak bile İspanyolu geldi, Almanı geldi, İngilizi geldi. Tek ortak bir şeyimiz vardı. Neydi? Selam. Selamun aleyküm. Hatta diye bu Bekir vardı. Karakterine hidayetini artsın. Selam, selam verdiği zaman aleyküm selam ve Rahmetullahi ve bereket. Selam verirken de tam verirdi. Yani hiç yarım almadı. Biz zaten anladığımız tek şey, <gülüyor> oydu başka bir şey yok yani. Hatırlarsanız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 selamette olasın, benden salim ol, benden sana zarar gelmez demiş olursun. Doğru mu? Evet. Amel böyle mi? Şimdi de inşallah. Evet. Böylece müminler arası dostluk, güven ve karşılıklı iyi niyette ne yapar? Gerçekleşmiş olur.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 Evet, keramet. <gülüyor> evet, demek ki müminlerin arasındaki selam... Hoş geldin kardeşler. Demek ki kardeşlerimiz bize selam verdiğinde hiç korkmayın, rahatsız olmayın. Beni tanımasanız bile benden size zarar gelmez. Demek istiyor. Evet. Bu da aramızdaki dostluğu, güveni, kardeşliği ne yapıyor? Gerçekleştirmiş oluyor.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 Ve yolun en dar yerini onları ne yapın? Sıkıştırıp onlara selam versin diyor. Yani önce siz ne yapmayın? Başlamayın. Ama e, Müslüman veya Hıristiyem kafir olduğu bilinmiyor. Mesela şu yaşamış olduğumuz toplumda tanıdığına tanımadığına selam ver. Bu da nedir? Sünnetten gelen bir şey. Ama karşıdaki hakikaten kütab bir birisi ise ona da ne yapmayacaksın? Selama sen önce başlamayacaksın. Belki bu yaşadığımız yerde bunlar pek gözükmüyor ama Avrupa'da yaşayan çok kardeşlerimiz var veya da diğer yerlerde onlar selam verecek adam. Ne yapamıyorlar? Ulan burada. ortalık karışıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Ama yaşadığımız şu toplumda da selam versen, kazık gibi bakarak almayanlar da var. Ee, Allah'ın selamını almıyorlarsa, esenliğini almıyorlarsa kendiniz alırsınız. Ki o da lanete müftahak olur.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 iade edin diyor. Hangi ayet bu? Güzel. İyi. Hadi. Şimdi aynı aynısıyla veyahut daha müşküyle derken neyi kast ediyor? Sünnette gelen kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Aleyhisselam müstiklere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 Düşünün şimdi akşama kadar hiç sakış yapmamış bir adama ya Allah senin malını bereket etmesin dediğinde ne kadar başına gider. Veyahut Allah'ın gazabına uğradığını zanneden, o an başında bir bela, bir musibet olan bir adama, selam aleyküm rahmetullah dediğinde adam ne yapar? Rahatlayıverir. Yani selamın, insanın ve insan ameli üzerindeki etkisi nedir? Çok çok büyüktür. Evet, bu ayetler Müminlerin birbirlerine selam vermelerini emrediyor. Çünkü selam insanlar arasında emniyeti, barışı, kardeşliği tekiştirir. Müminlerin birbirine dua etmesini sağlar. Selam dini olan, İslam'ı tebliğ eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da selam sancağını taşıyan biricik Resul'dur. Öyleyse selamların en güzeli ona ve diğer peygamberlere olsun. Ve Yine namazda dikkat ederseniz etti dediğimiz ve ondan sonra Allahumme sallallahu barik duaları da tamamen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ve İbrahim aleyhisselam'ın nedir onlara dua niteliğinde gelir. Evet. Vallahi Resulü aleyhissalatu vesselam'a bir sahabe geliyor soruyor. İslam'ın hangi işi daha hayırlı? Allah Resulü derken vesselam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 bizim toplumumuzda yemeği, içmeyi ve yedirmeyi, içirmeyi ne yapar? Çok sever. Bunda bizim elhamdülillah hiçbir müşkilatımız yok. Şkilatı belli zaten. Evet. Bu da tanıdığımıza, tanımadığımıza ne yapacaksınız? Yedireceksiniz, içireceksiniz. Allah aleyhissalatü vesselam sohbetin basında ayet hadisi tekrarlayayım. Siz iman etmedikçe cennete girerliyorsunuz. Birbirinizi sevmedikçe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 Bağı ne yapmayacak? kesmeyecek. Çünkü size yaptığımız zaman birbirimizi seveceğimiz bir şeyi haber vereyim mi? Aramızda selam mı? Yayın, yayın. Ve birbirimizi görmeyi ne yapın? Arzulayın demektir bu. Ve Allah onlardan razı olsun, onların hırsını bize versin. Şahabeler kardeşlerim, böyle yolda giderlerken bile şöyle aralarına bir engel girse.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 Yani gitten bunlar da aynı sahabenin yaptığı gibi ne zaman görsen o boş bursa onun yanına o boş bursa onun yanına hiç ayrılmıyorlar aslında bir numune olarak bunları birbirine de bağlaması lazım. Yani çünkü birbirlerini görmede e, bu da herhalde üçüncü ayakları, anladın? Değil mi? Biz düşman mı? <gülüyor> Allah Demek ki Müslümanlar birbirini görmeyi arzulayacak. Arzuladığımı da muhakkak. Ne yapacak? Selam gelecek. Ve kardeşlerim selamı verirken insanların arasında birçok polemik olabiliyor. İşte es mı? Selam'ın aleyküm mu, Her ikisi de var. Esselam'ı dediğinizde es-selamun olmuyor. Min düşüyor. Selam aleyküm diyorsunuz. Es koymadığınızda Selam'ın aleyküm diye devam ediyorsunuz. Her ikisi de nedir? Doğrudur. Ama en güzeli selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatudur. Ve Alman'ın da en güzeli ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatudur. Evet. Bütün anlamlarıyla, bereketliyle, sonuçlarıyla selam Allah'ın Kur'an'da dediği gibi hidayete tabi olanların üzerinedir. Taha Fethi'lidir. Ve selam Müslümanlarım Selam. Müslümanların hattıdır. Allah bunu bilenler bilir. Herhalde burada maksat hasıl oldu. Geçelim İshar kelimesine. İshar nedir bilir misiniz? İshar değil. Evet Arapça bilen kardeşimiz. Sözlük nerede? İshar. Evet. Kardeşlikte en önemli kelimelerden bir tanesidir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 Evet. Bunu başaran var mı? Başaranlar? Başarım. Ondan da bu şeye daldınız? Da bunu başaranlar var. Çünkü sahabe bunu başarmış. Allah onlardan razı olsun. Ve bizim için onlar bu konuda örnek olmuşlar. Yerhan-ı Ve onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi özveriyle başak takmadan ben sana şu yardımı yaptım. Ben bunu yapıyorum. İzzet isterim, şunu isterim, kesinlikle bir şey beklemeden hem de kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşini kendine ne yapmış, tercih etmiş ve hakikaten sarsılmaz, bölünmez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarıyla şöyle bir duvarın elemanlarıdır, gibidir dedi. o kardeşliği bununla ne yapmışlar, tercih, e, teşhis etmişler. Demek ki kardeşlik dediğimizde kuru bir kelime neymiş? Değilmiş. Yani biz kardeşiz. Dediğimizde sevgide, sıkıntıda, ihtiyaçta, her şeyde beraberiz. Ayıbımızı örteriz, birbirimizi yetiştiririz. Hayırda birbirimizi ne yaparız? Yarıştırırız. Kendi nefsimizle bile geldiğinde, yani vakti geldiğinde nefsimize seni ne yaparız? Tercih ederiz demektir.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 Bir kumanda bile bak bir basısta inmeyi görüyor musunuz? <gülüyor> İtaat ediyorum. Evet. İshar anlamında Batı dillerinde kullanılan e, birçok karşılığı vardır. E, Türkiye bu işar Avrupa'dan geldiğinde tam İslam istilahındaki karşılığını anlamıştır. Oradan dönüp dolaşıp da bize geldiğinde karşılığı cömertlik olmuştur. İşte iyiliksever vaziyetinde olmuştur. Her şeyin rengini değiştirdikleri gibi e, atmışlar bir tarafa, dini terimleri soyutlamışlar, insanlığın anladığı birkaç kelime içine ne yapmışlar? Atmışlar. Ama ıslah da kardeşini kendin ihtiyaç içinde olduğun halde özveriyle, hiçbir sıkıntı duymadan kendine ne yapma? Tercih etme. Budur. Ve burada kardeşliğin en ileri seviyesidir. En tepedekidir. Ve inşer kavramı Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçiyor arkadaşlar. Aleyküm selam ve Yusuf 91'de, Taha 72'de, Naziyat 38'de ve A'la 16. Bu dört ayette kavram olarak gelir. Sözlük manası ise bir ayette gelir. Onu da demin dediğimiz gibi Haşr Suresinin dokuzuncu. 9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 Yaşlı bir amca yardım Anasını sattığım şöyle ettim. Ya amca dedim ya Allah'tan kork. Bak kocamansın. Belki torunların da var. Birisi sana peceden kese hoşuna gider mi? Ya ne diyorsun hoca dedi. Ya anasını sattığını dediğin kelimesini 14 kişi birden duydu. Ya sen karı satan bir adam mısın ya? dur dur Ya ben öyle demedim ki dedi. E ne dedin dedim. Ne, dedi. ne söyledi? Bir daha şöyle bakayım. Anasını sattığım. Ya kimin anasını sattıyorsun sen? Yani öyle kavramlar giriyor ki Müslüman diline dikkat edecek. Ne demek anasını He Mustafa. Evet. Yani bile, gönüle, azalara, her şeye iman ne yapacak? Şirayet edecek kardeşler. Ve bizler şirayet etmemişse ettireceğiz. Nasıl ettireceğiz? Evet. Bakın. Aleyküm evet. Evet. Bakın şimdi sahabeler örnek verdiğinde sahabelerin davranışları bu konuda. En çok insanları etkileyen iki örnek vardır. Hemen hemen duymayalımız kalmamıştır. Birisi hizmet eden muhacire ensarın hanımlarını toplayarak hangisini istiyorsan boşayın yüklentinden sonra senin. İste malın yarısı senin. işte evin yarısını böleyin senin ifadesi.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 Nefsimizin cimriliğe eğimliliğinde ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız. Evet. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, inanın bize nedir? Evet. Hiç hesabını vereceksiniz. Verebilirsiniz. Evet. Ama yedirdiğimiz, içirdiğimiz, giydirdiğimiz var ya, işte o sizi ne yapacak? Kurtaracak. İşte bu ayet münasebetiyle İhsar kavramı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 mümkün değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şu Medine değirmenci körü gibi diyor. Pişi atar, temizi ne yapar? Çıkarır. Çünkü insanlar madenler gibidir diyor. işlendikçe ne yapar? Işıldar. Bırakırsa olduğu gibi ne yapar? Kalır. Evet. Öyleyse imanın, İslam'ın e, işlediği insan ne yapacakmış? Devamını işleyecekmiş. Allah onlardan ilgilsin. Bizi. Ama infak ederken de şu noktaları unutmamak gerekir. Ölüm döşeğine düşen bir sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da şahit tutarak diyor ki Ey Allah'ın Resulü sen şahit ol ben malamın hepsini Allah yoluna ne yaptım? İnfak ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapmıştı İzin vermemiştir. Yarısı yine izin vermemiş.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 Allah Azze ve Celle, eğer şimdi onların hallerini bilsen çok güler, azarlardım. Ben de onlara kardından verdikçe verdim diyor. Bunları da unutmamamız gerekir kardeşler. Bu karım üstünde bırakabilirsin canım. Numarasında sabah verilmiş. Etket evet, baklambaç. Ve yine arkamda zengin varisler bırakman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 gelmektedir. Birçok sahabe ki Allah onlardan razı olsun. Evet. Savaşın kılıştığı kızış, anda Allah Resulü ve Vesselam'ın önüne gelerek bedenini ne yapmıştır? Süper etmişlerdir. Sadece isar kavramı mallan, sınırlı değil. Canı canı da ne yapıp peygamberin önüne kendisini feda ederek, anan babam nefsim sana feda olsun diyerek kendi canlarını da feda eden Müslümanlar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 O da der ki, ben rızası sevdiğin Allah seni de sensin. Bundan öpe davranışları da Allah da seni Sadece lafta bir, işte bunları da yanında ne yapmak? Dedik ki ya, o da güzel bir şey diye. Onu pınadık mı? Sayın Başkan. Çapkanı çıkar, kelimi geliyor. <gülüyor> Ve Kur'an-ı Kerim'de kardeşlik kavramı hakikaten çok yerde geçiyor kardeşler. Ee, Ağırı eden kardeşlere dersten sonra burada ayetlerin hepsinin yerleri var. Almak için alabiliriz. Ve huvvet kelimesinin kötü olan Ahit kelimesinden e, türev olan 96 yerde kardeşlik şeyi geçiyor. Ve teker teker baktığımızda görürsünüz ve müminlerin özellikleri olarak zikredilirsiniz. Hadislerde kardeşlik kavramına bakacak olursak, şöyle kısaca üzerlerinde durup geçeyim. Mümin, müminin kardeşidir. Diyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İkisi de geliyor. Birisi bu dağıt edepte, biri kırmızı hudutta. Allah'ın birbirine kardeş kulları olun. Ey insanlar, hepiniz kardeşsiniz. Hepiniz Adem'in Adem de topraktandır diyor. Bu hari. Sizden biriniz, kendi nefsi için sevip arzu ettiğini, kardeşi için de sevip arz etmedikçe, gerçek iman etmiş, ne yapmaz? Sayılmazsınız diyor. Yani burada kardeşimizi, kardeşliğimizi test etmekte, sesliğin bazı rivayetler. Yani bununla ne yapıp ne yapmadığınızı düşünün. Tabii. Zalim de olsa,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 Demek ki selam vermede, giderken selam vermede neymiş? Kardeşi, İngiliz kardeşi. Birliğin, beraberliğin neticesi. Evet. Bu konuda e, birçok rivayet geliyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, ona yardımı terk etmez ve bir Müslümanın, bir Müslümana özü, mal, canı nedir? Canı aradır. E, Gözünü dikerse malına elini keserler. Kanına gözünü dikerse kanından olur. Malısına gözünü dikerse canıyla ne yapar? Eder. Ve yine ruhlar bir araya getirilmiş gruplar gibidir. Tanışıp uyuşanlar birleşir. Uyuşmayanlar ayrılır. Bukhari Enbiya'da Müslüm bir de Ebu Gavut edetti.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 İhtiyacı varsa ihtiyacını gidermek. Orada yoksa oradaymış gibi savunmasını yapmak. Aksıldığında hamd ederse ona teşvik etme, dua etmez. ve öldüğünde genezesinde bulunmaz. Demek ki bu müminin, ıslümanın birbiri üzerinde neymiş? Hak Evet. Ve yine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 Cemaatta rahmet, ayrılıkta ise azap vardır. Bereket cemaattan beraberdir. Cemaattan bir karış ayrılıp ölen kimse, cahiliye ölümü üzerine küfür üzerine ölmüş olurdur bu kariftende. Cemaattan bir karış ayrılan kimse, boynundaki İslam bağını çıkarıp atmış olurdur. Evet. Sizin için korktuğum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 Muhabbet. Sakın iyilikten hiçbir şeyi küçük görmeyin. İyilik yapın, istersen mümin kardeşine güler yüzden karşılaman dahi olsa hafife almadır. Niye? Şimdi sakin geldi, somut para oturdu. Bir de sakin geldi, güler oturdu. Hangisi daha hayırlı? Gülüyor. Geçen hafta bir diş ağrısı çöktü. Ben şöyle yaptım. Şuradan iki tane arkadaşlık. Ya hiç düşünme diye kafana takma diyor. Nasıl düşünmem? Şöyle baş gibi vuruyor. Ama arkadaşlar da biri marketçi, biri tüccar sanki dünya malının altında kalmışım. Ben onu düşünün, Boş ver dünya malının. Evet. Yani herkesin kendine göre çıkarıp düşündüğüm şeyler var. De Allah razı olsun. Her iyilik bir sadakadır. Müslüman kardeşini gülümseyerek karşılaman ve ona kovandan bir su boşaltman iyilikti yani. Bir bardak su dahi iyilikten. Diyor. Evet. Yine Müslüman kardeşine dua ettiniz. Çünkü gâibin gâibe duası Allah indinde nedir? Makbuldur. Kardeşine dua ettiğinde diyor, orada yokken bir melek de diyor şuraya yanağını yapıştırır. Ona da. Yani buna da bir miski yani belki de hiç kabul edilmeyecek bir duanı, kardeşine yaptığın bir duayla ne kabul kabulüne de ne yapıyorsun, şebet oluyorsun. Evet. Yine bunun gibi birçok neler var, Hadi. e, hadis-i şerifler var. Hangisini okursak, okuyalım. E, bunlar bitmez. Fakat almak isteyip okumak isteyen kardeşlere buraya bırakmayın. Unutmayalım ki kardeşler, hadislerle alakalı son zikredeceğim yani divayet, İsrailoğulları 71 fırkaya bölündü, işlerinden sadece bir okut Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü, kardeşti bunlar. Aynı ilaha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 Allah olduğunu iddia edenlerden değil hayatına geçirenlerden Amin. hatalarımızı bağışlasın. Ve son olarak kardeşlerim, bu kardeşlikte görevlerimiz neler? Belki vaktimiz alıyor ama kalabalıkları bir millet haline getiren en müessir amil bindir kardeşlerim. Yani ne kadar kalabalık olursa olsun, kuru kalabalık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 Yani her şey. Mesela yaşamış olduğumuz şu ortamda çiçek bayramı, kadınlar bayramı, bilmem neler bayramları falan filan teferasına girmeyin. Siz doldurursunuz oraları. Kaç kişiyi bağlıyor bu? Yüzde Yok. %80 seksen gavul mu Ama bizim en iyisi. ama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 Aynı inancı paylaşan toplumlar çok kısa zamanda kaynaşıp bütünleşir. Çünkü aynı dine mensup olmanın en tabi neticesi de elbette ki din kardeşliğidir. Öyleyse bu din kardeşliğini bozacak her türlü söz, davranış, hareket uzak durulacak. Uzak durmayan uyarılacak. Hala hareket ediyorsa aynı Kâb-ı yapılan hareket ona da yapılacak selam bile verse alınmayacak. Adam olana kadar. Yeryüzünün bütün genişliği Dar. ne oldu? Dar. Dar geldi. Tövbe etti, hatalarını anladı. Bütün insanlarda yine aynı nedir? Kardeşiydi. Hiç değişmediler ki. Sadece hatasını anlaşılmasına bakıldı. Evet. Demek ki durum böyleyse bu kardeşlikte inancımızın gereği ise biz bu mesuliyeti yerine getirmek zorundayız. Ve uhuvveti kardeşliği baş tabi yapmak zorundayız kardeşler. Unutmayın siz birbirinizin kardeşi olmazsanız kafirler de birbirinin kardeşi. Onlar da birbirlerinin nedir? Destekleyicisidir. Siz Müslümanlar ben burada iyiyim sen oradayısın. Kafir senin haline seviliyor. Şey sen şeytana düşman olduğunu söylüyorsun. şeytanı başına geçmiş büyüktürüyorsun. Bu nasıl kardeşlik böyle? Bu kardeşlik değil. İslam sarayının bütün ihtisamıyla devam etmesi için herkes bulunduğu yerde gerekeni yapacak, asla yerini safını terk etmeyecek. Doğardan bir taş düşüyorsa diğer taş oynatmaya kalkmayacak. Hemen o taşı yerine ne yapacak? Yerine güzelce koyacak ve binanın yıpranmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Unutmayın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 Uyuyabilir ama sohbette. Beşeriyet icabı yapılan hatalar en kısa zamanda giderilmelidir. Küskünler, dargınlar varsa bunlar kırıp gitmeyecek. Alaka kesilmeyecek. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dargınlığın sınırını kaç gündür alır? Üç. Üç günden fazla uzatmıyorsa demek ki bu insanda tevrik atidi diye bir şey yoktur. Evet.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 Madden, manen yardımcı olacak. Özını, namusunu, malını ne yapacak? Koruyacak. Onun bulunmadığı bir yerde hakkına tegavuz ettirmeyecek. Hastalandığı zaman okulmuş demir. Ziyaretine gidecek. Vefat ettiği zaman ya ayıp olmasın, gidelim cenazesine. Bak cenazesine de gitmedi demesinler demeyecek. O da kalmayacak, demir zahira gidecek.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 İki kardeş düşünün ki sahabelerden bunlar. Bir tanesi tutuyor öbürünün duvarının dibine gider kurunu kazıyorsun. Tuvaletini. Tabi zamanlar ne yapar? Onun suyu kokusu öbür kardeşinin evinin içine çıkıyor ve rahatsızlık geliyor. Hasta oluyor. Ne kadar söylese takmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü geliyor. Şimdi ne yapardınız böyle bir hareketler?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 Yani birbirlerini vurma, kırma yani değiştirmediği için, başka bir yere eşmediği için, birçok aileler ne yapıyor? Göçebiliyor, talg Ama bu for, e, e, formülü uygulayın, muhakkak ne yapar? Kazanır. Evet. Ve din kardeşine <gülüyor> kim besin, kim beslemeyecek mi? Beslemiyor. Çünkü kim? Adalet, şeytanın, matmanların değil. Ne olursa olsun boğaz etmeyecek, kim? tutmayacak. Haset etmeyecek, kıybetini yapmayacak. Gizlice yaptığı bir günahı varsa ve o günahta bir başkalarına zarar vermiyorsa bunu tutacak, kapatacak ve tenhada gördüğünde ona ne yapacak? Nasıl yapacak? Yani öyle de bırakmayacak. Masihatı da edecek. Alay etmeyecek içemeyecek, hakaret etmeyecek. Sevmediği lakatlarla ikat etmeyecek. Ekenlerde bu ifadeyi kullandım. Şuradan bir tanesi dedi ki bunlar hep sende var dedi. Evet, bana <gülüyor> Din kardeşine karşı böbürlenmeyecek, büyüklenmeyecek, kendini ondan üstün görmeyecek. Suyuzhan etmeyecek, her zaman kardeşine hizmizan edecek. Her zaman. Ama e, hakikaten yaşamış olduğumuz şu toplumda Müslümanlar da şu ahlakı bırakıp kafirlerinin ahlakını almışlar. Hiç hizmizan etmiyorlar. Halbuki a.s. hayır olur inşallah diyor. Yani hayır düşünüyor ama Müslüman hiçbir şey yokken suizan yaparak kalbini ne yapıyor? Yine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 Bilmediği zaman İslamı imanı yaşamamız değil Büyük küçüğü bilecek. Eskiden sanayiye gittiğinizde sıraklar, uhtalarının elini öperlerdi değil mi? Evet. Şimdi ne sırak, ne kalfa, ne usta ilişkisi kaldı. Bir iki sene geçtikten sonra ben ondan da deyip çekip gidiyoruz değil mi? Halbuki İslam. Büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine merhamet etmeyen bizden değil. Evet. Katı yürekli ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan bile ne yapıyor? Yuvarlanıyor ve o kayalardan kuları fışkırıyor. Müslüman da katı yürekli ne yapmayacak? Olmayacak. Eğer sen katı, sert, haşim olsaydın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 zulmüne engel olunacak. Mazluma da zalimin zulmünü ondan gidermede yardımcı olunacak. Ve Müslümanlar komşuluk hukukuna da titizlikle ne yapacak? Riyayet edecek. Cennet, cehennem bahislerine bakacak olursanız kardeşler bir şehitten bahsediyor. ve en çok etkileyen rivayetlerden. Komsusunun hani eskiden hala eskili var böyle. Duvarlar hep birbirine bitisiktir bazı köylerde. Komşusu izin vermediği halde bir mertek çaktır şu. Cennete o şehidin ruhu o merteğe takılı kalır. Ta ki ondan helalleşen kadar. Yani bütün... Evet. Yani oraya bir çivi çakıyor. Komşusu razı olmuyor bundan. Hatta Cibril diyor o kadar geldi gitti. O kadar geldi gitti ki ben neredeyse komşunun diyor bana Miraç duracağını zannettim diyor. Müslüman da ne yapacakmış? Demek ki kardeşlik hukukunun yanında bir Müslüman da ne yapacak? Çok dikkat edecek. Alışverişte ve diğer hususlarda din kardeşini asla ve asla ne yapmayacak? Aldatmayacak. Çünkü aldatan bizden ölecek. İşte Müslümanlar burada sıraladığımız veya unuttuğumuz birçok şeyler var ki bunlar yapmakla görevlidir. Ve her kim şu saydıklarımızı dahi yapsa, inanın dünyasını cennet yapar. Yani şuradakileri harfiyen hayatına geçirse, dünyadayken cenneti ne yapar? Yaşar ki sahabeler bunu ne yapmışlar? Başarmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ancak zamanla bu güzelliklerimizi, bu özelliklerimizi ne yaptık? Hep kaybettik. Kimimiz kadının lafına baktı, Vay bana şunu şunu dedi. Vağ, sen onun yanında aşağıda mı kalacaksın? Sen ondan daha üstünsün. Ver bir verdi Yayıverdi ayarı. Vay benim çocuğuma falan şöyle yapmış. Çünkü şunu çakmış. Vay şu bize geldi mi ki de on kere gidiyoruz ayağına gideceğiz. Yani. Ben geliyorsam o da gelecek. Gelmiyorsa ben gitmem. Yani bu tür kadın laflarına baka baka baka veyahut bazı cahilleri, müslümanlar uya uya uya birçok lafler bezli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 Ve Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, müjdelediği hak sayısı üzerine birbirimize ayın eğilmiştir. Allah Azze ve Celle'ye anlattığımız zorlarla amel eden canlı müdahale edilmiştir. Amin. Anasın. Ve bu hamdiki. Eşfeden la ilahe illa enke. Estağfurullah ve tuzbili. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.